Bir önceki bölümde Taberi'nin sık sık Arap dilinde fitnenin asıl anlamının deneme ve sınama, bilhassa ateşe atarak deneme olduğunu belirttiğinden ve öteki kullanımlarında temelde bu manayla ilişkili bulunduğundan bahsettiğini belirtmiştik. Kur'an-ı Kerim'de fitne kavramının ifade ettiği deneme ve sınamanın çeşitli şekillerine işaret edilmiştir. Fitne Allah tarafından kullarına yöneltilmiş bir deneme ve sınama olabilir. Allah, insanların iman ve ahlaktaki samimiyetlerini kanıtlamaları için bir fitne, imtihan olmak üzere onları hayırla da, şerle de, hem nimet hem de sıkıntılarla sınar. İnsanlar, dünya hayatının geçici güzellikleriyle imtihan edilirler. Mal ve evlat birer fitne, imtihan vasıtasıdır. Bol rızık veya genel olarak herhangi bir nimette fitnedir. Buna karşılık insanlar bir kederle, çeşitli belalarla da imtihan edilirler. Fitne insanlar arası ilişkilerde de söz konusu olabilir. İnkarcıların Müslümanlara karşı olumsuz tavırları Müslümanlar için bir fitnedir. Zira böylece onların sabır ve sebatları denemeden geçirilmiş olur. Öte yandan... Müslümanların maruz kalacakları herhangi bir sıkıntılı durumda kafirlerin bundan yanlış sonuçlar çıkarmalarına yol açan bir fitne olabilir. Nitekim müfessirler, Rabbimiz bizi inkar edenler için bir sınama, fitne konusu yapma. Mealindeki ayeti, bizi onların eliyle veya başka bir şekilde eza ve cefaya uğratma. Aksi halde inkarcılar bizim hakkımızda eğer bunlar doğru yolda olsalardı, böyle sıkıntılara maruz kalmazlardı, şeklinde yanlış düşüncelere kapılırlar tarzında açıklamışlardır. Kur'an'a göre insan inkârcılık, münafıklık gibi yanlış inançları veya kötü davranışları sebebiyle kendi kendisinin de fitnesi olabilir. Kalplerinde eğrilik olanların Kur'an'daki müteşabih ayetleri dillerine dolamalarının hedefi fitne çıkarmak yani inananların zihninde şüphe ve tereddütler meydana getirmektir. Kur'an'da ashabül ül Uhdud diye anılan inançlı insanlar da İnkarcılar tarafından ateşe atılmak suretiyle işkenceye tabi tutulmuş ve böylece fitneye maruz bırakılmışlardır. Bazı ayetlerde, müşriklerin Müslümanları dinlerinden vazgeçirmek, tekrar inkârcılık ve putperestliğe döndürmek maksadıyla giriştikleri yıkıcı faaliyetler, keza münafıkların farklı metotlarla da olsa aynı yöndeki girişimleri fitne kavramıyla ifade edilmiştir. Fitne kavramı Kur'an'daki anlamlarıyla hadislerde de geniş ölçüde geçmektedir. Hadislerde ayrıca deccal fitnesi, mesih fitnesi şeklindeki deyimlerle kıyamet alametleri diye bilinen gelişmelere de fitne denildiği görülür. Hadislerde fitne, dini ve siyasi sebeplerle ortaya çıkan sosyal kargaşa, anarşi, iç savaş anlamında da yaygın olarak geçmekte, İslam'ın ilk asırlarından itibaren vuku bulan dini ve siyasi çalkantıları, sosyal huzursuzlukları haber veren bir konumda da kullanılmaktadır. Bu hadislerde fitne genellikle İslam ümmetinin birlik ve bütünlüğünü tahrip eden bir komployu veya her türlü yıkıcı faaliyetleri ifade eder. Bunların birinde Hz. Peygamber bir takım fitnelerin yağmur selleri gibi evlerinizin arasından aktığını görüyorum. Buyurmuştur. Hadis bilginleri burada özellikle Hz. Osman'ın şehit edilmesiyle başlayıp sonraki dönemlerde devam eden kargaşa ve iç savaşlara işaret edildiğini belirtirler. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste zaman yaklaşacak, ameller azalacak, açgözlülük yayılacak, fitneler açığa çıkacak ve adam öldürme olayları artacak denilmiştir. Ayrıca Buhari, zamanla insanlar arasında bilgi ve dindarlık farkları kalkıp herkesin cehalette ve dini konulardaki gevşeklikte birbirine benzemeleri, amellerin azalması, fitnenin çoğalması, öldürme olaylarının artması, can güvenliğinin ortadan kalkması gibi olumsuz gelişmelerin vuku bulacağını haber veren hadisleri, fitnelerin zuhuru başlığını taşıyan bapta toplamak suretiyle, fitne kavramının kapsamını dini, ahlaki, ilmi ve sosyal çöküş anlamlarını kapsayacak şekilde geniş tutmuştur. Yakında fitneler meydana gelecektir. O sıralarda oturan, ayakta durandan, ''Ayaktaki yürüyenden, yürüyen de koşandan hayırlıdır.'' Anlamındaki ifadelerle başlayan hadiste de genellikle ilk iki asırdaki kargaşa ve iç savaşlara işaret edildiği düşünülür. İslam alimleri genellikle Hz. Osman'ın öldürülmesiyle doruk noktasına ulaşan kanlı siyasi buhranı ilk fitne sayarlar ve bu olayı ayrıca büyük fitne diye de adlandırırlar. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışmasıyla ilgili hazırladığımız programımızda bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda Bakara suresinin 191 ve 192. ayetinin tefsirine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren